Musa'dan sonra İsrail oğullarının ileri gelenlerini görmedin mi ne yaptılar? Hani peygamberlerinden birine bize bir hükümdar gönder de Allah yolunda savaşalım demişlerdi. O ya üzerinize savaş farz kılındığı halde savaşmayacak olursanız demişti. Onlar yurdumuzdan çıkarılmış çocuklarımızdan uzaklaştırılmış olduğumuz halde